Efendim hayırlı akşamlar Düşünce Atlası'na bir kez daha hoş geldiniz. Bir cumartesi gecesinde daha yine Düşünce Atlası'nda yine düşünceler etrafında yolculuklara çıkmaya gayret edeceğiz. Sözü fazla uzatmayayım, konuklarımı tanıtayım diyeceğim ama zaten herkes tanıyor. Bu, ka bu ya, kadar da mı kısa yani? <gülüyor> o kadar da kısa. <gülüyor> Hayati Hocam bizimle beraber şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Estağfurullah. İyi hoş ki ediyorum. geldiniz. Allah razı olsun, eksik olun. Sevgili Mustafa Akar bizimle beraber sıcağı sıcağına... Dergi de burada. Lacivert Dergisi genel yayın yönetmelidir Mustafa Akar. Zaten tanıyorsunuz efendim. Aynı zamanda da bize bu gece gurbeti konuşurken, gurbet üzerine, gurbette olmak üzerine, gurbetçi olmak üzerine, bu dünyadaki gurbetimiz üzerine de fikirlerini ve görüşlerini aktaracak. İnşallah tabii bu sayı çalıştığımız dosya konumuzla tezat sıcağı oluşturuyor ama... Okuyunuz efendim Lacivert dergisi. <gülüyor> Hoş geldiniz, şeref Hoş verdiniz Mustafa Bey. Ee, şimdi biz bu gece gurbeti konuşacağız. Az önce de söylemeye gayret ettiğim gibi e, gurbette olmayı, e, bu dünyadaki gurbetimizi etraflıca değerlendirmeye gayret edeceğiz. Ancak hemen başlarken şu gurbet ve gariplik arasındaki ilişkiye dair hazırladığımız şöyle kısacık 4 dakikalık bir içinde şiirlerin ve sözlerin e, ve Niyazi Mısvi'nin dizelerinde yer aldığı bir bölüm var. Onu gelin beraber bir izleyelim sonra konuşmaya başlayalım. Anlat mesela. Bunca düzenin arasında gariplik var. Garipliğe herkes inanmaz. İyileşmeye mesela. Herkes inanamaz. Karanlığa savrulmaya. Hastalanmaya. Hastalandık. Kafamıza çakılan ritmin hiç kaymayan kusursuzluğundan. Hastalandık. Çünkü aşırı sağlık iyi gelmiyor. Ne sana ne bana. Onca düzenin arasında gariplik var. Kimi zaman... Hepimizin en derinlerde hissettiği gariplik. Evet, bir gariplik var. Durunca anlıyoruz. Garibiz, gurbetteyiz, dünyaya ait değiliz. Ah bu cihandan Benzilim durağım anda. Ah sultanım ki tahtı dağcım Hüllevü burağım la Allah Yunus ne güzel söylemiş Ah bir mekanım bu cihanda. Yani mekansızım. Andayım, nurdayım, oradayım. Yani dîmamın doğduğu yerde. Yani cihanı ardımda bıraktığım yerde. Dünyada ise gurbetteyim. Dünya bir gurbet. Hepimizin içine zaman zaman yerleşen o terk edilmez, çoğu zaman kendini sevdiren yalnızlık nereden geliyor? Hani o kimseyle paylaşılmayan yalnızlık. Bazen sabahın ilk ışıklarıyla, Bazen bir ikindi vakti sakinliğinde. Kalbimizi titreten yalnızlık. Nereden geldim, nereye gidiyorum soruları. Sahi, nereden geldik ve nereye gidiyoruz böyle hiç durmadan. Sokaktayım kimsesiz, bir sokak ortasında. Yürüyorum arkama, bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığına. Saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Yürüyoruz. Serin akşam üstlerinden kızgın sıcaklardan geçiyoruz. Dünyadayız. Doğuya da yürüsek, batıya da yürüsek bir ıssızlığı götürüyoruz yanımızda. Ve merak ediyoruz. Yolun sonunda bizi de bir bekleyen var mı? Aşağıdan yukarıdan, yolun sonu görülüyor. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden. Mahveleyim, çemberinden, yolun sonu görülüyor. Efendim yolu konuşacağız, yolculuğu konuşacağız, gurbeti konuşacağız. Gurbetteyiz etiketine yazarsanız eğer ben de elimden geldiğince sormaya gayret ederim. hayat Hocam siz hiç gurbetlik çektiniz mi? Bir gün olmadı çekmediyim Bir gün olmadı. O türkü bitmeseydi. <gülüyor> <gülüyor> o türkü bitmeseydi ya. Şairimiz artık. diyor ki azizim. Hangisinden başlayayım? Muğla'lı şahidi, Hazreti Mevlana, aklıma ilk gelenler. Şahidi merhum, 1550'de vefat etmiş. Türbesi var Muğla'da, bir Mevlevi büyüğü ve çok güzel bir şair. Yakıcı bir üstad. Şahidi derdü beladır, şahidi aşku vela. ''Septi dava etme bu gelmişlerdeniz.'' diyor. Kelime kadrosuna yabancılaşmamız sebebiyle <gülüyor> son birkaç on yıldaki uğradığımız felaket. Müsaadenizle o kelimeyi kullanacağım. Tabii ki de. Sebebiyle. Aynı fikirdeyim o yüzden tabii ki de diyorum. Yahu Türkçeden Türkçe'ye tercümeye ihtiyaç var üstad ya. Ne yazık ki Yani. yani işte biz de onu yapıyoruz elimizden geldiğince vaka. Şimdi de şu iki mısrağı izninizle izaha çalışayım. Biz diyor El-Est Meclisi'nde ruhlar aleminde Hak Alanın bize kendini tanıtması ben sizin Rabbiniz de miyim diye sual buyurup bizden evet bela cevabını alması üzerine bir aşka düştük. O aşkın hızıyla <gülüyor> güdümlü mermi gibi cennet-i hedef olarak yola çıktık. Yani çıkış yeri belli, varış yeri belli. Ancak dert ve bela imtihanından geçilerek adam oluluyormuş. O bakımdan bela toplamak için dünyaya bir uğradık. <gülüyor> Burada niye bulunuyorsun? E, bela toplayacağız abi işimiz bu. Ne arıyorsun dünyada? Belam arıyorum. <gülüyor> Şimdi biz bela kelimesini malum ikinci manasıyla kullanıyoruz. Usibet gibi. Evet o manada kullanıyoruz. Halbuki Arapça'da e, asıl manası olumsuz bir suale evet cevabını verecekseniz bela denir. Olumlu suale evet cevap verecekseniz neam denir. İki evet ayrıdır. Türkçemizde bu ayrımı gözetemiyoruz. E, soru olumsuz geldi. Alemlerin Rabbi buyurdu ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet ya Rabbi dedik. Bela dedik. Hı. Bela dedik ya. Evet. Tabi belaya da talip olmuş olduk. Dolayısıyla bu dünyada belayla karşılaşırsan e, dosttur ya, yani, Tanıdıktır. <gülüyor> eski dosttur. Yadırgama sen onu. Bela eski dostumuz. Eski yani. dosttur. Bela eski dosttur. Şimdi, Kalü beladan beri. Evet şimdi şuraya bir bakalım mı üstad izninizle. Ne dediniz bak ne güzel sizin nesil aramızda nesil farkı var. Kalü adam beri e, çocuktuk bize de bu öğretilirdi. Hmm. 10 yaşındayız belki 10 yaşında bile yokuz. Bakkal amca kendisinden leblebi almaya gittiğinizde ne zamandan beri Müslümansın yavrum diye sorar. Kalü adam beri dersiniz. Bir avuç lebliği hak edersiniz. Tabii bu bizim evet. zamanımızda da e, anlatılan bir şey. Cereyan etti mi? Devam Belki etti de ben, mi? Ben 80 doğumlu olarak ay, bunun ay, en son ay. örneği olabilirim. Yani, yani. yani evet <gülüyor> ne yazık ki. Şimdi hatırlamakta fayda var böylece. Tabii tabii Çünkü muhakkak. Çünkü istikbal muhakkak. köklerde. Yeah. Şimdi bunu söyleyince ya arkası nedir? Galubela nedir? Ne demek istedin ya? istedim? Başta sonra elest bez dediniz hocam? Yani, yani Türkçeler Yani tercüme ihtiyaç, ihtiyaç var. Bir de şerhe de ihtiyaç var herhalde. Elestu birabbiküm. Hı. Ayet kelimedeki ifade. Yeah. Yani ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sormadım mı size? Diyor Allahutaala. Sordum. E, evet dediniz, dediniz. E, o halde dünyada sözünüzde durun canım. Yani 5 dakika delikanlı ol yani. <gülüyor> Sözünde dur. Şimdi o an o Hatırla tanış, değil hatırla. mi? Hatırla. Hazreti Ali o mecliste verdiği evet cevabını hatırlıyorum diyor. Hafızası yeah. söz konusu oluyor da. İşte filancanın hafızası kuvvetli. Ben ortadaki verdiğim sözü hatırlıyorum diyor. Bize hangi aleme kapı aralıyor bakar mısınız? Bizi nereye götürüyor? Bize nereden pencere açıyor? Şimdi orada vuku bulan, zuhura gelen aşk sebebiyle biz diyor tutuştuk roket gibi yani böyle o yakıtı aldık. Ahmet Paşa merhum da Sultan Fatih dönemi şairi aşağı yukarı çağda sayılır 40-50 yıl farkla şah, şahidiyle. O da diyor ki canıma bir merhabasun du ezelde de çeşmi yar söylemez oldum ki gayrın merhabasını bilmedim. Ben orada öyle bir tutuldum ki diyor. Canıma, can, ruh, ruh-i mukaddes, mübarek ruh, yüce ruh. Allah-u sunduğu aşk ile öyle bir hale geldim ki. Geldiğim şu dünyada onun bunun merhabasını bilmedim. Önemsemedim. önemsemedim, önemsemedim artık. artık. Veysel Karani Hazretlerine sordu birisi. Yani istedi daha, nasihat istedi. Efendim dedi kalbimiz karardı. Bize nasihat buyurun. Hazretin cevabı Allah'ı bilir misin dedi. E bilirim dedi efendim. Başkasını bilmesen de olur dedi. <gülüyor> efendim bir nasihat daha buyursanız dedi uzaktan geldik hani. Yani masrafı kurtarsın. <gülüyor> Allah seni bilir mi dedi. Elbette dedi yarattığını bilmez mi. Başkası seni bilmese de olur dedi. Bu ikisi de sana yeter dedi. Eyvallah. Sen kulsun Allah sana kıymet verdi. Sana kulum dedi tanıttı daha kendini. Ne daha ya? ne arıyorsun ya? Yani dünyada yaşamasını bilirsen tatlı, çok güzel, karlı. İbret alana hikmet yeri, yani kıymet verene mihnet yeri. Merbat <gülüyor> bir yer yani o açıdan bakarsanız. E, kar kazanç burada ama ona gönül verirsen de o zaman çok haf buyurun hapı yuttuğunuzun resmi yani. Şimdi bir Arap şairine müracaat edeceğim. Yani dur, hava atmak için değil de. Yağman bu dünya huşte kal kad garrâhu tulul emez. Olamayız gafletin, hatta kabr amel isbir illa bil demiş. Şunu demiş yani, dünyaya gönül veren kişi sana söylüyorum, aç kulağını. Ya bu sevdiğin dünya var ya, adık bir kere meymenetsiz. Kötü, alçak, şerefsiz demek dünya <gülüyor> kelimesinin manası. Öyle mi? Ya, vefasızdır, <gülüyor> sıfatı budur. Sevenlerine neler etti görmüyor musun diyor ya. Buna güvenilir mi? Buna gönül verilir mi? E ne yapayım? Üstünden geç git. Köprü. Köprü, bas geç tabii. Şimdi köprüde, köprüden geçiyorsun, Boğaz Köprüsü'ne. Gelirken oradan geldin şimdi. <gülüyor> Manzarayı beğendin, şimdi, kenara kulübe yapayım dedin. E yıkarlar abi, hemen yıkarlar. Desem ki manzara güzel ne olur şuradan bakıversem iki metrekarede benim yerim olsa. Şu cevabı alırsın. Kardeşim buranın geçmesi güzel kalması değil. Eyvallah. Kalması Tabii felaket. Tabii çöpü metafor da önemli. Geçmesi evet. güzel. Ha Bilirsen geçmesi güzel. Ama kendisine kıymet verirsen. Hazreti Mevlana'yı hatırlayalım. Dünya deniz sen gemi. Altında olursa menzile götürür seni. Fakat içine girerse gemiyi batırır. Yani kalbe dünya sevgisi girerse iflas. Sevme, kullan, haddinden fazla kıymet verme. Her şey öyledir. Yani haddini aşan zıddına döner. Onu seven ona benzer diyor. İkinci mısırada da ya ölüm ani gelir diyor. Ve sen öleceksin. Çok güzel bir nasihat aldım geçen de. Yani altı sene önce kalp kriziyle hastaneye gittim. Stent taktılar bana. Yüzük gibi bir şey bu. Yani evet. Nişan yüzüğü, <gülüyor> düğüne de bekleriz. <gülüyor> Şimdi tak doktor moral veriyor Allah razı olsun. Yoğun bakım odasına gelmiş, hocam dedi 10 e, dakika geç kalsaydın tamamdı dedi ya, giderdin de dedi daha çile dolmamış herhalde dedi. Ee dedim akıbet ne olacak merak etme dedi ölene kadar yaşarsın dedi. Allah razı olsun. Şimdi aslında ilmin sorunu söylüyor ya. Ecel diye bir şey var, o vakit gelince. Gidiyorsun, görünür bir sebep de seni avutuyor. Hepsi bu. İspir ala son mısra, isbir ala valiha, la mevte illa bil ecel. Dünyadaki patırtı, gürültü, tehlike, hastalık, arttarp falan da seni korkutmasın. Neden? Rahat ol ya kafana takma, ecel gelmeden ölmezsin. Gelince de zaten ölürsün. Hazreti Ali Efendimiz'in işte Yenler. oradan demiyor. Harpta askerin morali bozulacak gibi olunca meydana çıkıyor. Şair, muazzam şairdir. İki mısra söylüyor manası şuymuş. Meallen hatırlıyorum. İki gün için ölümden korkan beni şaşırtır. Hangi iki gün? Ölümün geldiği gün ve gelmediği gün. <gülüyor> geldiği gün korku anlamsızdır. Gelmediği gün lüzumsuz. <gülüyor> ya, değil mi? Şimdi dünyaya gelen bunu bildiğinde gurbet... İçinde olduğunu idrak eder gurbet ama yani hüzün hakimdir. Gözü yaşlı fakat yüzü güleçtir. Gözü yaş, ıslak yüzü güleç olandır zaten. Yani aranan tip. İçi yanıp, içi ağlayıp yüzü gülendir. Bu da ancak böylece mümkün. Hasretin farkında. Dünya burası. İşte Hz. Mevlana niye hatırladım? Mesnevi-i Şerif'te o ilk üç veya dördüncü beyti. Kezneyistan de bübrîdent. Ne Neyistan'dan kesilen, ne tarlasından kesilen kamış gibiyim. Orayı özlüyorum. Çektiğim hasret sebebiyle her tanıyan bana acıyor. Kadın erkek bana benim için ağlıyor diyor. İşte aradığı o meclis. el Meclisi, ruhlar alemi, Allah-u Teala ile dostluk. Dünyada da bir imtihan. Çok uzatıyoruz sözü ama o da bitiyor zaten. İmtihan dediğinde ne? Ne kaldı yani? Kaç günlük bir şey? Abi uzun bir ömür, 22 bin gün ya. 22 bin gün. Allah aşkına bir günün nasıl geçtiğini, yani genç olmanıza rağmen siz de tattınız, gördünüz. Nasıl geçiyor? Göz Gel açıp ya. kapayınca. Yakın. Ya anlamıyoruz. E, i̇şte bunlar birikiyor, 22 bin güne ömür diyorlar. O halde ömür çok ciddi değil yani o anlamda, çok değerli değil. Sadece e, fonksiyon itibariyle. Kazanma fırsatı olmak cihetinden önemli ve e, hüzün olmalı olacak tabi ama yeis olmamalı. Yiyse kapılmadı. Sahiplemesin, ana rahminde seni gözeten, kollayan, merak etme burada da yalnız bırakmaz, el verir ki sen sağa sola yalpa yapma ve ondan ister. Allah bizi ihmal etmez <gülüyor> e, Şimdi hocam bütün kapıları açtı aslında Sebebi telifi anlattı hocam daha Evet kalmadı bize, Şimdi Hazreti Yunus'tan da açmıştık sözü evet. Şimdi orada e, aklıma şu geldi Sizde e, köprü önemli deyince, Ben Hı. şimdi hocam kadar bunu çok güzel söyleyemem ama e, Daha güzel bu, beni söylersin Yok estağfurullah Ne olacak sonra bir de yaş meselesi bu canım yani birikir birikir böyle. O tabii. Hani diyor ya, Hazreti Yunus sır at kıldan incedir, Aa. kılıçtan keskincedir. Varıp anın üstüne evler yapasın. Evler diye. yapasın gelir. Şimdi Vay, o bay, hani bay. Boğaz Köprüsü'nden geçerken kulübe yapma ya. deyince Hazreti Yunus geldi aklına. Ee, bir yol var, bir köprü. Ee, varıp onun üstüne evler yapasın gelir diyen bir Yunus Emre var. Bir de burada da var. Ah bir mekanım. Diyen bir Yersiz yurtsuzum. yersizim, yurtsuzum bu dünyadayım. E, bu gurbet hissini biz ta o o günden beri herhalde fıtratımızda yaşıyoruz, öyle değil mi Mustafa Akar? Muhakkak öyle tabii hocam detaylı anlattı. E, gurbet otantik bir şey ve e, yani modern günümüz e, tabiriyle söylersek ontolojik de bir şey. E, bu mesela e, ölümcül hastalığa yakalanan insanlara işte şu kadar e, zamanınız kaldı. kaldı, ömrüm kaldı e, denildiğinde o insanların mesela doğdukları yere gitmek istediklerini görürsünüz, duyarsınız. Buradan evet. da çok şahit olmuşsunuz. Evet, Vatan hasreti. E, vatan öyle hasreti. Evet. Çünkü insan e, doğduğu yerde ölmek ister. E, yani mutasavvıflarda bu konuda mesela evet. e, çok şey anlatmışlardır, çok şey yazmışlardır. Ya da en azından vasiyetinde öldükten sonra vatanında evet, olmak ister. De. Yani tabii, ben tabii, ölürsem tabii, vatanıma toprağa verilir. kesinlikle evet. öyle. Kesinlikle yani. öyle. öyle. Ee, bizim kültürümüzde de bu çok yaygın bir inanıştır mesela insana şifa olacak besinlerin e, onun o insanın doğduğu yerin 90 kilometre kare çapındaki yerde yetişen e, yani, besinlerden e, şifanın e, insana güzel. geldiğini e, yaradığımız. Ya obut var bizimkine benzetemedim dersin <gülüyor> değil mi? <gülüyor> kesinlikle <gülüyor> öyle, kesinlikle evet, öyle. Evet. Yani doğduğu yer insana sirayet eder. Bu çok önemli bir şeydir. E, bizim e, Unutmasanız, şuracık tabii, tabii ekipim. İstafına bu. Ühud'un cebelin yuhib bin anuhib bahu. Hadis-i Şerif. Uhud bir dağdır, o bizi sever, biz onu severiz diyor. Evet. Dağ evet. cansızdır, sevmesinden bahsediyor Cenab-ı Peygamber. Yani mekanla kişi arasındaki ilişkiyi. Oo. Hadis-i Şerif. O bizi sever, biz onu severiz diyor. Vatan hubül mâtan bin alimam, vatan fergisim. Evet, unutmadınız ya. Evet, İstafına. <gülüyor> Çok önemli bir, yer, bir, önemli bir yeri söylediniz hocam. Tabi Peygamber Efendimiz'in dünyasında da gurbet meselesi çok önemliydi. Ee, şimdi aklıma geldi konuşurken. Efendimiz bir haber e, geciktiği zaman e, gariptir. Mesela yedi askı şairlerinden Tarafe'nin e, mısralarını tekrarlarmış. E, ben de bu yedi askıdaki şiirleri karıştırırken farkına vardım. E, Tarafe bu arada Müslüman olmamış bir şair. Fakat e, Efendimiz... Ee, bir haber geciktiği zaman Müslüman olmamış bir yedi askı e, şairinin şiirini tekrar söylermiş. Diyor, söylermiş. Hasan bin Sabit falan var ama evet. ise demek ki çocukluğundan beri o şiiri çok e, sevmiş. Şiir şu günler yakında sana ne olacağını gösterir ve kendisine yol azığı vermediğin kimse sana haberler getirir. Ee, bir haber geciktiğinde hep bu mısrar tekrarlarmış. Evet. Dolayısıyla konu biraz dağıldı. Biraz Bırak dağılsın. Bırakın. Da alsın, <gülüyor> yani ne güzel. Gurbet duygusu sanırım biz doğullara özgü bir mesele çünkü gurbeti e, konuşmak için insanın doğduğu yeri konuşması lazım. Yani memleket e, kavramını konuşması lazım. E, bir de e, gurbet meselesi hani bize özel bir şey diyoruz ya çünkü türkülerimizde, şiirlerimizde, işte 20. yüzyıldan sonra romanlarımızda, hikayelerimizde. Ee, gerçekten değişmeyecek. Türk'ün ana konularından bir tanesi. Bunun tabii en bariz e, yeri türküler. Şimdi tabii e, Türk halk şiiri, e, Türk halk müziği, halk edebiyatı falan gibi garip atlandırmalar yapıyorlar ama e, türküler yerimiz onları en geniş anlamıyla. Bizim müziğimiz e, tam anlamıyla kır hayatını e, anlatır. Yani e, hani klasik evet, anlamdaki çok sağ olun diğer halk müziklerinden biraz farklıdır bizim müziğimiz. Dolayısıyla hani işte ekin ekmek, göller, akarsular, ağaçlar, bu türkülerin halk şiirimizin, şimdiki adlandırmayla halk şiirimizin içerisinde o şiiri söyleyen kişinin tutulduğu, andığı nesneler, yerler olarak geçer. Tabii biz modern zihnimizle onları sanki bunu söyleyen şair, kafiyeyi, redifi falan oturtmak için söylüyor zannederiz ama aslında öyle değildir. E, dolayısıyla gurbet kavramı da e, o insanların, halk şiirlerini söyleyen insanların e, bu gurbet meselesini anlatmak için e, ne diyelim delillendirdikleri neredeyse yerlere dönüşür. Hı hı. Dolayısıyla gurbet bizde somut bir şeydir. Yani hiçbir zaman soyut bir şeye dönüşmemiz dönüşmemiştir bizde. E, tabii ki bu hani dünya gurbetinden Kişilerin kendi tekil anlamında yaşadıkları gurbet e, duygusuna kadar bize somut bir şeydir. E, ama günümüzde sanırım gurbet kavramı bu otantik anlamını fena halde yitirdi. Biz gurbet meselesini konuşmaya başladığımız anda e, ya bunun kültürel ayağını konuşuyoruz ya işte şimdiki bunun halk, halk şiirindeki türkülerdeki ayağını konuşuyoruz. Modern anlamda Belki oraya da geleceksin herhalde ilerleyen dakikalarda. Modern anlamda gurbetten artık bahsedemez, bahsedemez konuma geldik. Hı hı. Çünkü dünya vatandaşlığı diye bir şey söylüyor artık modernler. Hı hı. Ve e, günümüz insanı da bir insanın e, her yerde çok rahat bir şekilde yaşayabileceğini söylüyor. Ez cümle bitireyim. Bu meseleyi uzatmayayım. Az önce söylediğim gibi e, gurbet duygusu e, insana doğduğu yeri e, çağrıştıran bir şeydir. Doyduğu yeri değil. E, doyduğu yeri Doyduğu yeri vatanı kılanlar insandan başka canlılardır. Dolayısıyla insan doğduğu yerde olmak ve doğduğu yerde ölmek ister. Doğduğu yeri önemseyen insanlar gurbet duygusunu yaşar. Doyduğu yeri önemseyen insanlar gurbet duygusunu yaşayamaz. Dolayısıyla ve aslında yaşamaz. Yani. Modernlik de bize doğduğumuz yeri değil, doyduğumuz yeri vatanımız kılmamızı söyler sürekli. Ee, bu yüzden çifte vatandaşlık alanları görürüz. İşte başka bir ülkede de çok rahat yaşayabileceğini söyleyen insanlarla son dönemde... Haymat lozgafları edilir. Haymat lozgafları ha, edilir. Dünya işte, vatandaşlığı işte, Dünya bilmem. vatandaşlığı falan. Bunların hepsi büyük zokalardır hı hı. Ee, diye bitireyim. Yok bitirmeyin şöyle. Şimdi bu programın hocam tevafukları çok meşhur düşünce atlasın. Çünkü sıradaki şey de zaten buydu ile ayarlanmış, ayarlanmış sanar izleyiciler. Yo, hayır ayarlı. değil. Galim Onlar biliyorlar bizim gel. ne kadar samimi evet. olduğumuzu. Tevafukları meşhur. Şimdi doğduğun yer, doyduğun yer bahsini açalım diye sevgili editörümüz ile biz yayına girmeden evvel konuşmuştuk ki ben sözü zaten buraya getirmeyi Hı -hı, düşünüyordum. Evet. Şimdi bu doğduğun yer, doyduğun e, insan e, işte doğduğum yerde değil doyduğum yerde olurum vesaire. Şimdi ben bir sokağa çıktım. Ee, onu e, bir ekrana getirsin arkadaşlarım. Şimdi e, şöyle bir, e, yani gurbet kelimesini ettiğimiz andan itibaren, Üsküdar'da e, sahilde, Kız Kulesi'nin önündeydim. Şimdi ekrana gelecek birazdan. Ettiğimiz andan itibaren, memleket, memleket özlem biz buradayız, İstanbul'dayız gibi cümleler çok fazla gelmeye başladı. Ama içerisinde tabi bazı sürprizler de var. Onu isterseniz ay, ay. E, bir izleyelim beraber. Çünkü Sokaktan gelen seslere biz değer veriyoruz. Düşünce Atlası'nda son haftalarda yaptığımız gibi. Buyurunuz efendim. Bir sokak röportajlarımızı beraber izleyelim. Oradan da bu bahsi açalım. Doyduğun yer ve doğduğun yer bahsini. Adam Kimim kumu, kimideği, kimi böcek kimi bu marah edip hiç birini sormam Bunlar neden nedeninin sorulur mu? Efendim Düşünce atlası için düştük yollara, hazırda baharı görmüşken, biraz da güneşi hissetmişken bu güzelim İstanbul'un, güzelim boğazında, güzelim Kız Kulesi manzarasında bu kez gurbeti konuşalım istedik. Gurbet acısı çektiniz mi? Gurbet acıtır mı? Nedir gurbet? Bu soruları soralım istedik. Hadi başlayalım. Ne demek gurbet? Gurbet ne bileyim işte başka bir memlekete hicret etmektir. Nereden geldiniz? Tacikistan'da. Hopbul vatanı minel iman. İman, yani vatanı sevmek imandandır. Gerçi buradaki insanlar sıcak, buradaki insanlar güzel. Ama gene insanın kendi vatanı başka da tabii ki. Memleket özlemi zor oluyor. Buraya ayak uydurmak falan. Her sevmediğin yerde yaşamak da gurbettir bence. İnsan, hani her insan mut mutlu olduğu yerde yaşamalı bence. Siz... Hiç gurbetlik çektiniz mi? Evet. Nasıldı? Gurbetlik güzel bir şey. İnsanı hayatı öğretiyor. Gurbet acısı nasıl bir şey? Zor ya. Çoluk çocuğu özledim işte yani. Ne İyi yani. Çocuk, çoluk çocuğu özledim. Başka bir şey özledim. Şey, memak özledim. özledim. Abi sen hiç gurbetlik çektin mi? Yok. Nasıldı? İyi de. acı ölmedi. sen Nerelisin? Uzun. Gurbetliyim şu an. Kaç ben, Gurbetliyim. Gurbet acısı çektim tabii ya. Nerelisin? Sakaralı'yım. E, nasıl bir şey bu gurbet acısı? Gurbet acısı ne bileyim, sevdiklerin orada. Ee, arkadaşların orada. Öncelikle çok sevdiğim bir kız orada. <gülüyor> <gülüyor> Söyle o azından... Ek ek o şimdi seni görüyor. Görüyor bazen ya görmedi ya. Gurbet <gülüyor> <gülüyor> biraz zor geliyor insanlara ya. İnsan donuyor memleketini özlüyor. Yani gurbet eninde sonunda insan e, köyünü ve kasabanı terk ettiği yerleri özlüyor yani. Hayatımız gurbette geçti ya. Ne oluyor gurbet çekince insan acı mı duyuyor? Yani, gurbette insan ne bileyim bir yalnızlık hissediyor, bir şeylik kasvet çekiyor ama de Kimseyle konuşamıyorsun, edemiyorsun. Herkes yabancı. Çünkü misafiriz geldik bu dünyaya gideceğiz yolcu gibi dinlenip gideceğiz yani insan gelip geçicidir ee, diğer alem sonsuzdur yani burası bir köprü geldik bir günde gideceğiz yani bu, eğer öyle, öyle düşünürsen gurbettir ama öyle düşünmüyorsan gurbette değil insan bu dünyada gurbettedir diyorlar evet gurbetteyiz Evimizin yolun sonu belli yani evimiz gideceğiz en yani son bu dünyayı bırakacağız. Gurbet adamı ne yapar? Ne yapar? Şöyle şairane güzel bir cümle kur bize. Gurbet adama ne yapar? Vallahi ne yapar? Ne bileyim çok acı verir herhalde. Ya. Gurbet adamı ne yapıyor? Gurbet insanları yani sana şöyle söyleyeyim. Yani gurbet biraz insanları birbirinden kopardı böyle uzaklaştı yani uzaklaştırdı. E sonunda şöyle bir şey yani muhabbet eski muhabbete hasret kaldı. Eski insanlıklar özledik. Yani insanlar birbirine ele küserek bakıyor. Yani eskiye özümüzü kaybettik yani. Dönüşüm gurbet illerindeki yol Bu dünyada gurbette olduğunu bilmek adama ne yapar diye soruyorum. Cevap veriyor. Sabır verir insana. sana. derince Uzak gözü kül görünce Yol bir dakika miktarınca geliyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece gündüz gece Allah nur için içinde yatırsın Aşık Veysel şimdi uzak gözükür görünce yol bir dakika miktarınca gidiyorum gündüz gece demiş Hayati Hocam. <gülüyor> şimdi e, doğduğu yer doyduğu yer. O Üsküdar'a gittim tabi hani bir kısmını aktarabiliyoruz yine de hani uzunca bir VTR bu ama insanlar hep işte çalışma, dert, tasa Bu İstanbul'da bu koca megapolde e, o çalışma e, ağırlığını taşıyan yerlerden bir tanesi. Dolayısıyla İstanbul'da gurbeti bulmak çok kolay. Çok güzel bir soru gelmiş. Melek Hanım diyor ki, Sayın Üstadım diyor size, bu dünya sürgününde diyor nerede soluklanacağım, nerede huzur bulacağım? Doğru yerde Bu soruyu soruyorsa yeri de biliyor zaten Dertleşmek istiyor Çok açık Gurbeteli bizim için yaptılar Çatısını pek Muntazam çattılar Ölüm ile ayrılığı darttılar Elledir hem fazla geldi ayrılık Karacı olan <gülüyor> Fakat Alime her yer vatan cahile Evi bile gurbet derler bir de o var. Gurbet insanın aslında dostunun can dostunun olmadığı yerdir. Evinizde yoksa eviniz gurbettir. Gariplik demek yani gurbet. Kimsesizlik demek. Kimseniz yoksa gurbettesiniz. Can dostunuz vardır. En uzak memleket size vatan olur. Yani işi idrak etmek mesele. Dünyanın bütünü gurbet zaten. Burada gurbetteyiz de. Şimdi bir hadis-i şerifi hatırlamanın yeridir. Kün fi dünyâ keenne ke ve ashabil Dünyada ya garip gibi ol, gurbette gibi ol, ya yolcu gibi ol ve kendini kabir ehlinden say. Yeah. Nasıl oraya gideceğine göre kabir ehlinden say. Ancak şu, bu ölümü çok iyi anlamak lazım efendim. Gurbeti de vatanı da kavramak için ölüm. Bu iyi düşünülmeli. En az düşündüğümüz, en çok düşündüren şeydir diyor Necip Fazıl Marhum. Hmm. Ölüm dostu dosta kavuşturan bir köprü. Yani biz ona doğru gidiyoruz, o kavuşturucu. Sana batış görünür. Fakat o bir doğuştur. Kabir canı kurtarır benzerse de zindana. Hangi tohum bir yere ekildi de bitmedi? İnsan da bir tohumdan gelmedi mi meydana? Reysel Öksüs, 1993, Konya vefat yılı. O bir batış değil doğuş. Ölümü anlamak aslında hayatı derin ve güzel, anlamlı, tatlı yaşamak demek. Çünkü herkes ölür ama herkes yaşamaz. Hayır, ölümü anlayamadan, doğru dürüst anlayamadan güzel yaşanmıyor, lezzetli yaşanmıyor. Son zamanlardaki en büyük kabahatlerimizden biri de şu modernitenin bize... İşlettiği kabahatlerden biri de şehirlerimizi kurarken, yaparken, sitelerimizi inşa ederken kabristan fikrini çıkardık hayatımızdan. Hmm. Onlarca yıl kabir görmeden yaşıyor kent sakini. Bu berbat bir şey. Oysa? Olmaz. Klasik şehirlerimize şöyle bir bakın. Gündelik hayatta en az bir defa evine giderken, gelirken kabristanın ya içinden geçer, ya yanından geçer, ya evinin bahçesinde bir hazire vardır. Birkaç kişi yatıyordur orada eskilerden falan bunun çok faydası var insana arada bir şöyle gidip kabristan'da bir yürüyüş yapmanın faydası, çok büyük faydası var yani eğer bak ben gezdikçe şunu görüyorum artık yani son yıllarda yatanların yarıdan fazlası benden genç idi on yıl öncesine kadar şimdi yatanların dörtte üçü benden <gülüyor> yolun sonu görünüyor diyor ya işte o şimdi şöyle bir hatıra yaşadım fakir avukatlık yapıyorum bürama birisi geldi Baba dostu ve amca. Nasuh amca. Bu Nasuh amca kolay kolay adliyeye işi düşen bir adam değil. Ben avukatım niye gelsin Ben Şaşırdım. Ramazan mübarek gün. İftara da bir buçuk iki saat var. O hassas vakti hatırlayalım mı? Ramazandasınız. İki yeah. saat var yaz günü. O ok zaman diliminde size bahşedilen neşe. Neşve. Öyle bir şey ki. Bundan mahrum insanların toplam 40 40-50 yılda toplam bu kadar mutluluk tatmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Oğlum benden de o kadar. Şimdi ne oldu? O insana karşı bütün yani o seni kıskanır ya. Adını koyamasa da kıskanır ve sen ona tattırmalısın. Biri yer, biri bakar. Kıyamet ondan kopar. Ona da tattırmak lazım, yaşatmak lazım. Tenkili için söylemiyorum bunu. Kızılacak insan yok benim çevremde, dünyada, alemde şu anda. Acınacak insanlarız hepimiz yani. Ne, ne kime kızıyorsun? O halet içindeyken bir cam dostu, bir sohbet erbabı arıyor o insan. Amca geldi dedim, dedi, nasıl amca hayırdır dedim ya senin adliyeye işin düşme sohbete geldin evlat dedi. A, dedim aradım da bu zaten otur şöyle, nasıl masraf da yok, çay falan yok. <gülüyor> <gülüyor> nasıl geçiyor dedim Ramazan, köyde ilçe merkezindeyim ben, küçücük bir ilçe, Çameli'deyim. Köyden geliyor, onu anlatıyor bana, bir çocukluğumuzda babam da bilir dedi, bir cami yaptıydık dedi, 12-13 yaşındaydık, inşaat bittiğinde. ...teravih namazlarında camiye girmek isteriz... ...bizi sokmazlardı dedi. Böyle ayakkabı pabuçlukta. Edebiyatımızda... saffın al denilen yer. En arka saf. Yani. Hmm. Bir kılardık namazımızı dedi. Toz toprak içinde giremezdi. Çocuğuz dedi. Almazlardı dedi. Biraz büyüyünce işte en arka safta yer tutar olduk. Askerlik yaptık geldik. Evlendik falan. Böyle adamdan sayılır olduk. Bir iki saf öne geçiyoruz. E, derken e, bu sene en ön saftayım. 50'li yaşlarında. E dedim... Salavat arasında hani o iki dakika bir, bir salavat olur böyle bir 30 saniye 40 saniye bir dakika falan pencereden Kabristanı gördüm dedi yolun sonu göründü dedi evlat pabuçlukta başladı hikayemiz sona geldik dedi evet, evet. şimdi zamanı idrak biçimiz Ramazan bize bir de bunu bahşeder zaman ve mekan ilişkisi zamanın geçiş biçimi yani öyle yerler vardır ki iliklerinize kadar hissedersiniz yavaşlar adeta zaman size biraz şefkat biraz avans verir yani hmm. böyle doya doya yaşarsınız telaş bertaraf olur ve zamanı idrak size bir lezzet bahşeder bir farkındalık ihsan eder bu oruçta çok hissedilen bir şeydir yani e, karlı çıkmalıyız ibaretlerimiz namazda günde beş defa böyle o zaman idrakini insana böyle empoze eden insana alıştıran hazırlayan bir yönü vardır Garip olarak gel. Yani dünyada ya garip ya yolcu. Gün fid dünyake enneke garibün ev abiri ise bil ya yolcu ya garip. Şimdi bu haleti kazanabilirse insan hiçbir şey sahiplenmez. Dert etmez. Vazife şuuru kuvvetlidir. Burada sahiplenmek ve sahip çıkmak kavramları arasındaki keskin çizgiyi görmemiz lazım ama. Sahip çıkmalı. Yangın söndürmeli bir dert varsa koşmalı falan ama sahiplenmek... ...benim demek o başka bir şey. O lehül mülkü ve lehül hamd. Her şey Allah'ın. Mülk Allah'ın umudusuna ters düşüyor. Bir dakika senin değil. Emanet. E, senin olan ne vazife? Senin olan fazileti, karı efendim. İyi yerde bulunmuş olmanın bahşedeceği dünyevi, uhrevi nimet senin. Yoksa e, mülk senin değil. Nasıl senin olabilir ki senden önce 40 tane 50 tane sahibi gelmiş, geçmiş... ...bugün tapu bende diye ne bu hal yahu? Ne bu hal? Senin değil ya? Eskilerin böyle bir terbiyesi vardı. Adamın kocaman çiftliği var giderseniz e buralar sizin mi dersiniz? Gayet samimi mahcup bir edayla emanetçisizler, bekçisizler filan. Algı bu. Mekana sahiplenmiyor, çökmüyor yani. Şimdi siz söylerken hocam e, aklıma geldi. Daha evvel de yine bu e, lacivertin e, kaç hafta, ay, e, kaç ay öncesiydi hatırlamıyorum ama şimdi köprü, yol, varacağımız menzil belli. Evet. Ama işte o köprüyü biz e, saatte 300 kilometre hızla gidiyoruz. Yani hızlanmak ha, durumu da var Mustafa evet. Akar. Bunun üzerine sizde birkaç cümle var gibi hissediyorum ben. <gülüyor> e, Tabi hocamızın e, dediği yer önemli. Aslında oradan devam edeyim hız meselesine Edir. gelirim. E, Tabi Müslüman için hani dünya hep gurbettir. E, ve inançlı insanların gurbet duygusu çok baskındır demiştik. Hı hı. Çünkü... Ee, hani bizim için evden uzak olan her yer e, gurbettir aslında. E, bir de tabi hani ev e, biliyorsunuz kabe eve benzetilir. Evet. Aynı zamanda bir köşe safif e, böyle eğik olduğu için kalbe de benzetilir. Dolayısıyla e, hani insanın hep ev arayışını simgesel olarak biz her gün beş vakit e, kabe'ye e, dönerek bir şekilde o e, şeyi evsizlik durumunu Öylece anlamış oldunuz her gün Kabe'ye dönerek tam o bıraktığımız tabii. yerden. Ee, hız meselesi evet enteresan bir mesele. Biz <gülüyor> tabii orada bir yavaşlık hızlılık e, dosyası yaparak e, günümüzdeki kapıldığımız bu acelelik, hızlılık hani onu birazcık yani anlamaya çalıştık. Yani mevzil belli gideceğimiz yer kabristan ama oraya hızla gitmeye mi Kelaş çalışıyoruz? Telaş olunca idrak azalıyor. Telaşla varmaya çalışıyoruz ama aslında idraksız da bir yolculuk sanki. Bu modern çağda. Bir Türk büyüğü demiştik efendim neşeyi kaybedince eğlenceye sığındık. <gülüyor> <gülüyor> İsmail Kılıç Arslan. Şimdi neşe. Bir Türk büyüğü evet. <gülüyor> Neş, Selam olsun. Neşe, neşve. Yani kalpte bir şey. bunu Bu tadı kaybedince eğlenceyle ikam etmeye çalışıyorsunuz. Eğlence ise gürültü, patırtı, masraf, zaman kaybı, panik, idragin zaaflanması, boş iş zayıflaması yani aslında kar etmiyor <gülüyor> avutuyor kendini yoksa neyle açıklayacaksınız kulak zarını patlatan gürültülü bir otomobilin içinde sece basmış çocuk yanından geçiyor ya kızmayı bırak acı çocuğun bir derdi var bir şey kaybetmiş arıyor e kaybettiği şey vereceksin ona ya yardımcı olacaksın ya abilik budur babalık budur yapacaksan onu yap yoksa dövmek kolay <gülüyor> <gülüyor> sabretmek sabretmek daha zor Evet, hız meselesi enteresan. E, tabii biz, e, bize bir hızlılık aşısı yapıyor modern dünya ve e, sürekli bizi bir labirentin içine sokup e, o labirentin içerisinde bu hız duygunuzu e, tatmin etmek için bizi hızlandırıyor. Böylece kapitalizm... E, e, evet, yani bu hızlılık içerisinde bir sonuca e, vardırmıyor bizi. Her keresinde e, bu değişen ayna görüntüleri vardır ya böyle. Hmm. O şey, asansörlerde böyle hızlı asansörlerde O değişen ayna görüntülerinin arasında bizi dolandırıyor ee, Aslında resmen oysa, aldatıyor yani Evet <gülüyor> aldatıyor Oysa düşünebilmek için yavaşlamak gerekir Yani düşünme eylemi e, Fikretme eylemi hep yavaşlıkla beraber e, İngilizce'nin filolojisine hakim değilim de Düşünmek evet. ne abi İngilizce'de Anlamak understand değil mi evet. Evet. Under altında hmm. Stand duruş hmm. Bir dur diyor ya. Bir dur. Bir dur. Durmadan anlayamazsın. <gülüyor> bir dur yani. Ramazan seni yılda bir defa, namaz günde beş defa bir durduruyor. Bir dakika diyorsun yani. Hmm. Yani bundan mahrum olan insanlar hakikaten çok fena, fena halde mahrumiyet Şimdi sizi. yavaş Durmuyor. yavaş müjdeciler de yaklaşıyor. Şimdi bu hafta içerisinde regaip İpkandil'e hemen ha, evet, ardından Recep. Evet, Recep evet, ayı başlayacak. Artık evet. o Ramazan iklimine bir de... bir dur ya bir telaş bir dur ya bir dakika ya. Kabreye gidiyorsun ya bir dakika Nas'a gidilecek bu paniğe lüzum yok. Evet. Dur ve düşün. Azizim gittiğiniz ve memleket ne kadar güzel söylediniz. Doğduğu yerin otu, çöpü <gülüyor> o bölgede yetişen 90 kilometre hayvanine... çok evet. güzel. Ben ilk evet. kez duydum Mustafa Şimdi Hakan bunu anladım. tamamen sübjektif olarak hissettiğim bir şey. Ya memleketime gittiğimde sanırım birçok kişi iştirak edecektir. Taşı toprağı yüzüne gülüyor gibi ya sanki. Sana tebessüm ediyor böyle. Sana biraz daha müşfik davranıyor oranı çamuru taşı bile yani. Çünkü sirayet ediyor size. Sirayet ediyor ee, size. Sizden onunla, parça. Onunla bir akrabalığınız, akrabalığınız bir yakınlığınız var. var. Ee, bir de e, tabii e, bu eskilerin çok sık... Hadi eskilerden konuşalım ben yeni olsam da... E, <gülüyor> çok siz, de, sık, siz de yavaş yavaş eyvallah. geliyorsunuz evet. yani. <gülüyor> İnsana sadece doğduğu yer değil yediği işli de e, sirayet eder. Yani... O yüzden bu helal lokma, haram lokma biz şimdi bunun dalgasını geçiyoruz da aslında bunlar değerli ve önemli şeylerdir. Yeah. Çünkü mesela bugünler bugünlerde hiç önemsenmeyen şeylerden biridir ya bu. Artık yavaş yavaş konuşulmaya başlandı. Hani bu atık projesi, atıksız yaşaması evet. çok önemli bir meseledir. Yeniden gündemimize girmeye başladı. Eğer sürekli haram şey yiyorsanız o size sıra ediyor. Ya da sürekli ee, helal şeyi yiyorsanız o da size sirayet ediyor. Bu yüzden e, bu hani eskilerin, eski hattatların o e, kalemlerini yazdıkları, kalemlerinin bile açtıkları ucun çöpünü atmamaları, onu değerlendirmeleri meselesi var ya. Şimdi bunu böyle bir hani hikaye gibi okuyoruz ama aslında öyle değildir. Onlar değerli şeylerdir. Hayat prensibi olarak hayatın merkezine evet, yerleşmiştir. Evet merkezine yerleşmiştir. O yüzden bu hani insanın doğduğu yer meselesi ve o doğduğu yerin 90 km kare çapında yediği şeylerin insana şifa vermesi gibi e, haram ve helal meselesi de insana sirayet eder. E, bir de bu hız meselesinde e, yarım kaldı orası. Ya e, Takıntılıyım ben öyle konularda. O, de, demezsem rahat sayı etmiyorum. mıydı? Sayıda konu mu yaptınız? Hayır, hayır, eskiden bir yavaşlık sayısı yaptık da. Evet, yavaşlık ve oradan berberize geldi. Geldim. İlginç bir konu. E, çünkü e, dünyayı yorumlamak için ondan biraz uzaklaşmak gerekir. Yani eski insanlar daha hani düşünebilmek için uzak mekanlara hicret etmesi hep bununla alakalıdır. Ee, eğer daha hicret etmiyorsa da çok yaygındır biliyorsunuz tasavvufta. Halvet der encümen, Heh. yani halk içinde hakla beraber olmak meselesi. Dolayısıyla büyük zihinler, büyük alimler dünyayı yorumlamak için ondan uzaklaşmak gerektiğini her zaman çok net bir şekilde ifade etmişlerdir. Ee, Hz. Mevlana'nın da biliyorsunuz vasiyetinde oğluna e, e, vasiyet ettiği şeylerden bir tanesi halktan uzak dur. Ee, <gülüyor> nasihatıdır ama Hazreti Pir e, ne yazık ki halktan uzak duramadı. Ee, ya, oğluna böyle ödedi. bir vasiyette bulun ama kendisi halktan uzak duramadı. Öldükten sonra da e, hani hep, hep gel hep gel e, hiç aslında ona ait olmayan o ifade evet, evet. çok kullanıldı evet. ama bu böyle bir olgu vardır yani bu yavaşlı hızlılık meselesinde hı hı. biz oraya birazcık vurgu yapmak için istemiştik hı hı. genelde şöyle oluyor biz bir dosya konusu seçiyoruz ama o dosya konusunda işlediğimiz bütün meseleler çünkü bir dergide biliyorsunuz hani her meseleyi yani bir kelimeyi bütün çaplarıyla anlatmanız çok zor fakat en azından bir soru işareti bir bir imge bir imaj bir kelime evet. e, bırakmak istiyoruz. Sizde de o hasıl olmuş. Evet. En azından ee, hatırladınız. Şimdi siz o anlatırken e, geçen haftaydı ya da evvelsi haftaydı. Yanlış hatırlamıyorsam Ekrem Demir'le hocamız e, bu hafta e, bir şeyde şehir dışı e, bir konferans için selam olsun kendisine de. Şöyle bir metafor anlattı. E, yine yanlış hatırlamıyorsam e, Selçuklu bir e, ...nın simgesi kartalın... Evet. E, ...kartal çok yukarıda... ...ve yukarıdan ne olup bittiğine bakar... ...yani bir şeyle karşı karşıya geldiğinizde... ...kartal gibi çıkın yukarıya... ...çünkü Selçuklu felsefesi bunun üzerine kuruluydu... ...çıkın yukarıya ve aşağıya bakın neler olup bittiğine... ...gibi bir metafordan bahsetmişti... ...şimdi... E, ...şuraya doğru getireceğim sözü... ...biz burada hoş bir muhabbet ediyoruz... ...ben çok tad alıyorum... Fek ...Nuran oldum. ablamız da sağ olsun bizi çaysız bırakmıyor Allah bu radmış, gece... ...Allah e, razı olsun... ...bir e, izleyicimiz... Yani sosyal medya e, takma ismiyle bir şey göndermiş. Üç nokta işte vesaire falan orası önemli değil. E, ama diyor ki muhabbet etmeyi çok sevdiğin biriyle artık iki kelime edememek de gurbetten sayılır. Elbette üstüne basmış işte elbette. Bu nasıl bir gurbet biliyor musunuz? Fevkalade acımasız merhabetsiz böyle evin içine kadar girdiği için çare de düşünülmeyen bir gurbet. Herkes akıllı denilen bir telefon, bir cihazın önüne mahkum. Sohbet edemiyor, muhabbet edemiyor, can sohbeti edemiyor. Keşke oturup biraz <gülüyor> sohbet etsek dediğiniz kişiyle Edemiyorsunuz. Aramıza... Evet, aranızda başka şeyler var. Yani araya, Televizyon arada... girebilir. Ne var arada? Boğazında hakik var, ne çok kalbi yıkık var. Şimdiye kavuşurduk, arada münafık var. <gülüyor> Yozgat Türküsü öyle söylüyor. Şimdi çekilmek, bir kenara çekilmek hariçten bakmak, verdiğiniz kartal örneği ve üstadımın zikrettiği mesele. Şeyh Galib'in dilinde muazzam bir şekilde ifade bulmuş. İki Mısra. Şöyle diyor. Çeken mansuru darı vahdete havf alayıktır. ferah güftü güya keslet ahbab olur mani. İşte lisan. Diyor ki hallacı Mansur niye dar gitti biliyor musunuz diyor. E İnsanlarla çokça ilişki kurmaktan korktu diyor. Havf-ı alayık, alakalar. Böyle hmm. girip çıktıkça alışveriş falan, dava bilmem ne falan. Yani insanlarla çok ilişki tavsiye edilmiyor. Mümkün olduğu kadar uzlet. Halbette hmm. renciman çekilebildiğin. Baktık ki diyor yalnız kalınacak yer dar ağacı çıktı oraya tek başına diyor. Orada kimse olmuyor insan yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu müthiş misali verdik, ürkütücü misali verdikten sonra şunu diyor. Çok kişiyle merhaban olursa, temasın çok olursa. Girdi, çıktı, aldı, verdi falan. Herkese ahbap çoğalırsa yani. Ya dedikodu edersin, ya dedikodu ya malzeme olursun. Hmm. O zaman e, üstadın söylediği noktaya geliyoruz. Yani halk, evet. yani Hazreti Mevlana'nın vasiyetine evet. geliyor. Evet. İhtiyaç kadar. Ama bu durumda da şimdi şöyle bir algı da e, oluşur mu acaba? O zaman hani doğru muhabbet ha. ve haktan... İşte Sohbet. üç derece var. Yani lüzumsuz gürüldüğü gürüldü, kalabalıktan yalnızlık iyidir. Güzel dostlarla beraberlik yalnızlıktan iyidir. Onu da yine şair söylesin. Hı. Yani diyor ki, Cihanda buyursun. cennetül mevâ muvâfık yarla hemdemdir. Muhalif şahsa yar düşmek bu alemde cehennemdir. Yani uygun kişiyle dost olmak cennetin bir numunesidir Yeryüzüne iz düşümüdür. Kötülerle dostluk ise cehennemin Adeta kendisidir. Yani. Allah göstermesin diyor. Orada ona bakmalı işte. İyi mi kötü mü kar mı ederim zarar mı ederim? Yani nasıl anlaşılır bu? O kişiye bak. Sana Allah'ı ve ölümü hatırlatıyor mu? Unutturuyor mu? Çünkü ikisinden biridir. Ya unutturur ya hatırlatır. Unutturuyorsa düşmanındır. Ne kadar yakın olursa olsun. Hatırlatıyorsa dosttur. Can gibi sarıl ona. Kiminle merhaba edeyim? Abi tabuta girdiğimde salıma kim girecekse. <gülüyor> Onunla. Ya yani beni orada yalnız bırakacak adamdan bu dünyada ne yapayım ya? Hocam Git. siz şimdi dostumuzu korkuttunuz o sosyal medyadan soru soran dostumuz. <gülüyor> yani, İnsan sevdikleriyle beraberdir ve öyle kalmalı. Elmer ümemen ehabbe kişi sevdiğiyle beraber hadis-i şerif. Şunu söylemezsem rahat edemeyeceğim. Hepimizin problemi. Kime sorsam gençlere ben denemek için soruyorum. Nerelisin falan diye. Bana en az 4 cevap veriyor. Annem şuralı babam buralı ben şurada doğdum filan. Yani. yani bir nokta söyleyemiyor. Benim bir teklifim var. Bayram namazını özellikle de Ramazan bayramındaki bayram namazını nerede kılmak istiyorsan sen oralısın. Hmm. Çok güzel. İnsanın kalbi orada atar. Kurban bayramı biraz böyle telaşlı iş var kesiyorsun filan et hmm. filan filan. Ama bayram Ramazan bayramı ince bayramdır. Hissiyat çok yoğundur. Ah şurada olmak vardı derin. O zaman derin buradaki sahip. üç kişinin Süleymaniye'de herhalde Süleymaniye'de, bayram namazını kılmak istiyor. Yani evet memlekette değilsem evet. <gülüyor> <gülüyor> Kurban bayramı namazında kılmak istediğimiz yer belli. Kurbanda orada evet. olmak isteriz. İnşallah, evet. İnşallah bir kez daha. Ee, şimdi şairden sözü açtınız ya. Şimdi bizim e, sevgili editörümüz bu Nazlı kardeşimiz. Ee, dedi ki Nazlı hazır... dergimizin bir yazarı evet Nazlı söylüyorum. bu arada tabi Nazlı Nurbaykan hem programımızın editörüdür hem de yani e, e, bu verdim, dergide de Laci Verce'de sosyoloji tahsili yaptı. E, burada e, bu sayıda da gerçek fanların sanal ikonları başlıklı yazısı var efendim sevgili Nazlı'mızın e, Nazlı dedi ki Murat abi dedi hazır dedi e, yazarlar şairler bizimle beraberken bu gece biraz da edebiyattan sözü açalım. Şöyle bir şair nedir üzerinden dedi bir bir şey hazırladım dedi. Bunu bir izleyelim kısacık. Şimdi ne güzel. kulağıma da söyledi. Bir izleyelim efendim. Bu şairler neden bu gurbeti çok güzel anlattılar bugüne kadar diye. Buyurunuz. Şairler gördüğüm kadarıyla dünyaya öyle bir bakışla bakıyorlar ve dünyadan öyle etkiler alıyorlar ki Onların bu ıı, derinlikten aldıkları nasip, ıı, dünyayı biraz farklı bir yerden görmeyi temin ediyor. Her şair acemisi yaşamanın. Çünkü bir şair için yalnız hüznü vardır kalbi olanın. İşte bu yüzden yaşamak ağır bir iş. Bir kalbi daha olana. Yaşamayı bileydim, yazar mıydım hiç şiir... Yaşamayabileydim, yazar mıydım hiç şiir? Yaşama, ya bileydim, yazar mıydım hiç şiir? Şair içimizdeki garip, her birimizin içindeki garip aynı zamanda. Bazen mutlu sonla dertleşen, dertleşirken yalnızlığıyla yüzleşen, Kendimize bile itiraf edemediğimiz şeyleri, gözyaşı kadar sıradan ve bir o kadar mucizevi itiraf eden bir uğultunun içinde belli belirsiz duyduğumuz bir gel çağrısı. Burası Dünya ve biz artık çok sıkıldı. Her şair uzaklara bir özlem, bir tövbe, Alık bir ağız, bir duyuş, istiyoruz. bir hatırlanış. Sana gelmek, orada kalmak istiyoruz. Çok unuttuk, hatırlamak istiyoruz. ıskalayanın kaybettiği bir hatırlatış her birimize kolumuza gerilmesini istiyoruz. Yağmurunu ve meleklerini yeniden istiyoruz. Rüzgarın sesini, ırmağın sesini, dağların dağ, denizlerin deniz, kadınların kadın, çocukların çocuk, erkeklerin erkek, ekmeğin ekmek olduğu bir dünyayı yeniden isterken, seni istiyoruz aslında, bunu söyleyemiyoruz. Bir şairin gurbeti anlatması başka türlü oluyor herhalde. Ki program e, böyle derin konuların konuşulduğu bir program olduğunda izleyiciden gelen mesajlarda buna benziyor. Şimdi Davut Bey demiş ki, üstadım, size sesleniyor. Hmm. Biz mi gurbete gidiyoruz yoksa gurbet mi bize geliyor? Yani bir gamzelik rüzgar yetecek, ha itti beni, ha itecek. sorun bu demiş. O iki mısra, Necip Hazır'ın mı acaba? Ha itti, ha itecek. Öyle hatırladım sanki, bilmiyorum. Şimdi İsmet Özel'in verdiği... Evet. ...bir ilham var şurada... ...bir evet. lafta. Bana Naili'yi hatırlattı. Hı. Ki çok iyi bildiğini... ...düşünüyorum yani... ...zor anlaşılan ustalardandır bu Naili... ...enteresan bir adamdır. Halveti 1660 vefatı... ...divan şiirinin en böyle gizemli adamlarından biri. Hı. Dünyaya nasıl baktığını anlatmış... iki Mısra'da. Mestanen nukuş suveri aleme baktık... Her birini bir özgete ile geçtik. Dünyaya geldik diyor. Baktık çok renkli cıvıl cıvıl nakışlar falan var. Sarhoşcasına bir bak. Mestane. Sarhoşça bak. Bir özgete ile geçtik. Nasıl bir özgete Ya yani Bir farklı bakış diyor yani. Herkes gibi bakmadık. Nedir o bakışta ne var? Bir kere içine girmedik. Sahiplenmedik. Film seyreder, seyreder gibi dışarıdan baktık. Bir özge temaşa ile geçtik. Ya ben buralı değilim de epey de karışık bir yermiş galiba burası. Şöyle bir bakalım filan diye bir özge aşağı ile geçtik. İsmet Özel Üstad'ın sanırım ima ettiği öyle bir şey. Yani e, böyle içine girmek, benimsemek, sahiplenmek efendim yok onun içinde. Misafir olduğunun bilinci var. Hmm. Turist gibi geliyor ve gidiyor. Öyle olunca da ne kaybına, ne kazandığına, girdiğine... Bunlara bakmıyor yani. derdetmiyor etmiyor bunları. Kendisi mülk çünkü. Allah'ın mülkü kendisi. Kendisi köle yani. E bir kölenin efendilik iddiası olur mu canım? Sen kendi Hı. kölesin ya. Diyelim ki benim dedin hakikaten de ser kimse itiraz etmedi. İyi ama sen kölesin. yani Elindekiyle beraber. Yani ecel kuşuna kapılacak serçe... Eninde sonunda yani vakit gelince Ecel Kartalının gagasına yakalanması mukadder olan Serçe, o anda ağzında dana, ha var ha yok. Ne fark eder yani? Aciptülimen talep et dünya ve mütevazılı buhu, ölüm sana talipken dünyaya nasıl talip olursun diyor? Ne olacak diyor? Kartal bir bir tane fazlayısın diye mi bunca telaş? <gülüyor> o halde onu bir malzeme olarak görüp Cemil Meliç hatırlayalım. Allah Hoş rahmet dair, etsin. Allah etsin. Ne rahmet diyor? Etsin. İnsan sevilmek için, mal kullanılmak içindir ama biz modern çağda malı sevdik, insanı kullandık, kaos oradan çıktı. Değerleri ters ettik. Yani malı sevdik, malı sevmek ne demek? İnsanı tüketime zorlayan, evet. biraz önce söylediğiniz gibi bir gürültü, patırtı. Yani o gürültü içinde insan ne yapabilir? Sadece kredi kartı çektirir abi. Başka türlü <gülüyor> yani bir giriyorsun AVM'ye, yanındaki eşinle iki kelam etmenin imkanı yok. Üstünüze bir gürültülü, müzik boca edilmiş, ortada bir telaş var. Adınız sanınız zaten yok. Urbalarla, kemik, mintanlarla, evet bir telaş, bir telaş. Kredi kartını çektirdiğin kadar varsın yani. Yani sen insan olarak değil orada, homo ekonomikus olarak bulunuyorsun. Ekonomik hayvan, bütün değerin bu. E i̇şte insanın kendini arayıp bulması, kendini arayan insan. Seyyid Ahmet Arvasi. <gülüyor> Önümüzdeki günlerde hakkında bir... ...sunum yapacağım da ders, derse çalışıyor. Hepsi aşağı yukarı aynı şeyi söylüyorlar. Çünkü bunlar aynı kitaplara baş insanlar. Ee, bize buranın geçici olduğunu... ...buraya gönül bağlamadan... ...ama buradaki vazifelerini de asla ihmal etmeden... ...her an gidecekmiş gibi... ...valiz hazır, hep bekliyor. Toplayın eşyamı işim acele diyor Necip Fazıl. Yani. Zaman nasıl... ...nasıl anlatır bir insan bundan güçlü... ...gökte zamansızlık hangi noktada... ...elindeyse yıldız yıldız hecele... Hüküm yazılıyken kara tahtada insan yine çare arar ecele. Gençlik geçti gitti bir günlük süstü. Nefsim doymamaktan dünyaya küstü. Eser darmadağın emek yüzüstü. Toplayın eşyamı işim acele. Ya. Yani i̇fadeye bak ya. Çivi gibi. Dünyadan kü küsmüş de onu da ne kadar güzel söylüyor ya Allah rahmet eylesin. Doymamaktan küstüm diyor. Hani böyle dünyayı kalbinden çıkar, erdim demiyor yani. Yani. Böyle gayet mütevazı bir biçimde doy, defsim doymamaktan dünya ayaküstü anladım diyor. Bunun bir tadı tuzu yok. <gülüyor> evet Vallahi rahmet eylesin. Yani bizimkiler, ha bizimkiler bir de aslında istatlarımız ölümü anlatırken insan öylesi gelir. <gülüyor> Öyle güzel zevkli anlatırlar ki yani. İşte o tanıma anlamanın neticesi tabii. Ölüm güzel şey bu budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber. Öte yandan bakıyorsun Yahya Kemal. Mersâyu fenada, intizare ilerken, gahi geç eser o bad gahi erken, iklime ilahi rucu etmek için erva açılır rengine yelken yelken. Biz diyor, kenarda bekliyoruz. O gemide bir türlü gelmedi, rüzgar esmedi diyor. İlahi iklime rucu etmek için ruhlar yelken açta gidiyor, baka kaldık diyor. Hay Allah yine kaldık diyor. Gidenlere özeniyor, kalanlara değil. İşin lezzeti burada. E şimdi anlatış böyle bir şey işte. Yani hayatı böyle anlamışlar. Böyle anlatmışlar. Bize çok güzel miras bırakmışlar. Ne de iyi etmişler. Ne de iyi etmişler. Şimdi biraz e, şiir ve edebiyat üzerinden de bu gurbet fikrini konuşalım. Ben şöyle şimdi pencereler açıldı zaten kendiliğinden sevgili Mustafa e, Ama hani konuşmanızda bir noktada da hem çokça soru geliyor diye... Yani gurbetçi dediğimiz, bizim ismini öyle koyduğumuz, hani yurt dışında yaşayan e, Türkler e, ve mültecilik hali. yani e, Muhacirlik, ha muhacirlik şey hali ya da mültecilik yani. hali. Bun, bundan da bahsederek e, hem bu şairler nasıl oluyor da böyle mıh gibi çakıyorlar kelimeleri bizim zihnimize, kalbimize, aklımıza. Biraz da bundan bahsedelim. Eyvallah. Ee, somutlaştırarak söylemek lazım. Tabii bu meseleleri anlaşılması için. Ee, bizim şiirimiz bir, özellikle modern şiirimiz bir gurbet şiirdir. Ee, modern şiirimizi başlatan iki isim. Bir Ahmet Haşim'dir. E, Bağdatlı'dır. Bağdat'tan e, İstanbul'a gelmiştir. Diğeri Yahya Kemal hocamızın bahsettiği Üsküp'ten İstanbul'a gelmiştir. Dolayısıyla... Bugünkü modern söyleyişimizi başlatan bu iki büyük şair, ikisi de büyük gurbet şairidir ve şiirlerinde gurbet meselesi belki bizim şimdiki kullandığımız kelimeyle gurbet diye direkt geçmese de imajları, imgeleri, onu söyleyiş biçimleri bir yerlere çağrıştırır akşamları karanlık geceler annemle bazı çıkardık dediği yer Fırat Nehri'nin kenarıdır. Fırat'ı Dicle'nin kenarıdır. Akşamın kızıllaşan renkleri Bağdat'ın o renkleridir aslında. Ama onu Haşim başka bir şekilde ifade eder. Yine Yahya Kemal'in annesini çok küçük yaşta kaybetmesi Üsküp Özdem'i şiirlerinde çok ciddi bir anlama bürünür. Mesela Yahya Kemal bu anlamda gurbet meselesini anlamak Türk şiiri için Gurbet meselesini anlamak ve anlatmak için önemli bir e, şair çünkü biliyorsunuz bir dönem e, ömrünü Fransa'da geçirir Yahya hı hı. Kemal. E, Fransa'ya giden Jön Türkler gibi e, nev Yunanilik yani bir dönem evet. e, tanzimattan sonra çok moda olan köklerini aramak için eski Yunan'a başvurmak evet. tınlak içinde hastalığına evet. e, kapılmıştır evet, evet. Yahya kapılmıştır, Kemal. Evet. E, fakat Fransa'dan dönüşünde Tamburi Cemil Bey ile ee, enteresan bir şeydir yani. Bir şair, bir önemli bir bestekarın ona çağrıştırdığı kapıdan girerek e, Yahya Kemal bu şimdiki okuduğumuz o tarihçiliği keşfeder, kendi tarihini keşfeder ve ardından e, işte o kendi gök kutbemizde bugün toplanan şiirlerdeki hmm. zaman kavramını bize yeniden e, o kendi geçmişi üzerinden yeniden e, anlatır. Dolayısıyla Nev Yunanilikten <gülüyor> kesin dönüş yapar, <gülüyor> kesin dönüş yapar. Buna da tamburuyu Cemil Bey'in altın kapı diyor ona. Evet, yani tamburuyu Cemil Bey'in besteleri, tamburuyu Cemil Bey'in müziği kapı açar. Vesile olur. Vesile olur. Modern şiirimizin kurucuları da, mesela ikinci yeni diye bugün okuduğumuz modern şiirimizin üç kurucusu da Sezai Karakoç, Ece Ayhan ve Cemal Süreya parasız yatılıdır. Üçü de Anadolu'ludur ve üçü de Anadolu'dan kalkıp. Ankara'ya gelmiştir. Şimdi modern şiirin iki kurucusu Yahya Kemal ve e, Ahmet Ayşim. 1960 sonrası modern şiirimizin üç kurucusu da yine hepsi birden bir... E, Sezai Karakoç, Ece Ayhan ve... Cemal Süreya. Cemal Süreyya. E, Üçü de parasız yatılıdır, üçü de gurbetçi adamlardır. İlginç bir durum. E, ve bizim bugünkü şiirde, edebiyatımızda modern söyleyişi kuran bu üç isimde Gurbetten geldiği gurbet, Gurbetçidir yani. Gurbetçidir yani. E, elinizde tuttuğunuz e, Refik, Refik Halit, Halit Karay. Bu konuda tabii gurbet denince ilk akla gelmesi gereken isimdir yani. E, tabii Şöyle Tabii Refik Halit Karay'ı da gurbet sadece hikayeci olarak anlamak lazım. Refik Halit Karay Şöyle bazen göstereyim. işte böyle bir imza günlerine falan gidince ya da işte e, mail atıyor insanlar. Nasıl Türkçe öğrenilir, nasıl iyi hikaye yazılır falan diye. Ben hiç gramer falan... Hiç böyle onlardan bahsetmem. Rüfik Altın Karay bir e, Türk Dili ve Edebiyatı e, Üniversitesi'dir. Yani evet, Refik evet, Altın evet. Karay'ın bütün eserleri evet. e, Türk Dili ve Edebiyatı Üniversitesi gibidir. Eğer Türkçe okumak, Türkçe yani günümüz Türkçesinden bahsediyoruz tabii. Türkçe okumak, Türkçe duymak, Türkçe'nin nasıl bir dil olduğunu, onu nasıl e, onun, onun sesini nasıl dinleyebileceğinizi öğrenmek ve Türkçe'yi iyi yazmak için Refik Halit Karay'ın bütün eserlerini okumak yeterlidir. E, gerçekten yeterlidir. Sonrası o temelin üzerinde kat çıkmak gibidir. Yani. Refik Halit Karay çok önemlidir. Evet. Bir de bizde Anadolu e, ve Osmanlı'nın diğer e, coğrafyası Refik Halit Karay vesilesiyle girmiştir. Yani bizim e, o 19. yüzyıl edebiyatımızda e, Anadolu pek yoktur. E, İstanbul çok önemlidir tabi. Dolayısıyla Refik Halit Karay'la birlikte girer bizim bizim için Anadolu. O açıdan da önemlidir. Siz ama başka bir şeyini anlatacaksınız herhalde Refik Halit Karay'ı. Yok bir şeyini anlatmayacağım. E, sadece e, oradaki e, güzel bir öykü. Ha, yayına... eskici, eskici, eskici öyküsü. Şimdi o eskici öyküsünden hayat Hocam'ın yayına girmeden evvel de e, yine kendi aramızda konuşuyorduk. Hayat Hocam'ın da dikkatini çeken dizeler. Onun hocam... ...daha Okursun çok da. dinlemek için de elini ağır tutuyordu... ...fakat eskici hikayesi yani hepsini okumayalım ama... ...Hasan yüreği Burk olarak sordu... ...gidiyor musun? Bir memleketlisi amca ile karşılaşmış... ...boyacı, ayakkabı tamircisi... Ha, ...gideceğiniz önce içi sızlamış... ...Türkçe konuşacağı kimse kalmadı... ...o gurbeti dilbine kadar hissediyor... ...okurken yani ağlamadan okunan bir şey değil bu zaten... ...hep böyle bir şey... ...o zaman gördü ki küçük çocuk... ...memleketlisi mini mini yavru ağlıyor... ...sessizce titreye titreye ağlıyor... Yanaklarından gözyaşları birbiri arkasına, temiz vagon pencerelerindeki yağmur damlaları, dışarının rengini, geçilen manzaraları içine alarak nasıl acele acele sarsıla çarpışa dökülürse öyle, bahrının sarsıntılarıyla yerlerinden oynayarak, vuruşarak, içlerinde güneşli mavi gök pırıl pırıl akıyor. Abi şu cümle Türkçenin bayrağıdır ya. Çok, yani, yani, çok yani önemli, çok önemli. Tabi bu hikayeden de biraz bahsetmek lazım. Buyurun. Hasan... E Yetim kalıyor Yetim İstanbul'da kalmış. ve e, Filistin'deki halasına gönderiliyor. E, gönderiliyor. gönderiliyor. Buradaki akrabaları tarafından, uzak akrabaları ve komşuları tarafından bir vapur yolculuğuna çıkıyor Hasan. Tabi aslında bu hikayenin bir önemli tarafı da Osmanlı'nın nasıl bir coğrafya, Osmanlı'daki insanların nasıl bir coğrafya e, tahayyülü olduğunu anlamak için de çok önemli. Evet. Vapurda e, e, Orta Doğu coğrafyasına seyahat eden insanlar var. Hasan yola çıktığında çok keyifli. Ee, o vapurun içerisindeki şenlikli ortam Hasan'ı çok eğlendiriyor. Fakat vapur Arap coğrafyasına yaklaştıkça solgunlaşıyor, e, solgunlaşıyor Hasan. <gülüyor> Çünkü İstanbul'dan gittikçe uzaklaşıyor. Başka bir dünyaya giriyor. Renkler değişiyor, sesler değişiyor. Anlamadığı bir Dil dilin içine e, düşüyor. Sonra halasının e, evine yerleşiyor. Tabi bambaşka bir e, şey kültür. Ve Hasan sessizleşiyor. Aylarca konuşmamaya başlıyor. Sokaktan bir eskici Geçiyor ve ev ahalisi eskiciyi ayakkabıları, yıpranmış ayakkabıları tamir ettirmek için avluya alıyor. E, ayakkabıları tamir ederken e, eskicinin kendi kendine konuşmasından Hasan Anladık. gelen Biri kişinin evet, Türk olduğunu e, fark edip çiviler ağzına batmaz mı senin diyor. Aylar sonra ilk kullandığı cümle bu. Tabii çok hüzünlü bir cümle. E, çünkü ayakkabıcılar biliyorsunuz eskiden Çivi ayakkabının topuğunu çakarken çiviyi ağzına alır. Şurada bekletirler yardımcı çivileri. Çiviler ağzına batmaz mı senin diyor. Ayakkabıcı da oralara bir şekilde düşmüş tamirci, eskici. O da seviniyor karşısındaki çocuğun Türkçe konuşmasına ve aylardır konuşmayan Hasan'la eskici arasında garip bir sohbet başlıyor. İstanbul'dan bahsediyorlar. Hasan hayatını birazcık anlatıyor. Eskici birazcık İstanbul'daki günlerini özlüyor. Ve hocamızın okuduğu gibi çok hüzünlü bir etkiyle daha çok dinlemek e, için de elini, evet, ağır elini ağır tutuyordu fakat nihayet bütün ayakkabılar tamir edilmiş iş bitmişti demirini topraktan çekti köselesini dürdü çivi kutusunu kapadı çiliş çanağını sarmaladı bunlar hep ahesta yapıyordu Hasan yüreği burkularak sordu gidiyor musun? e gidiyorum ya işimi tükettim o zaman çocuk o zaman gördü ki küçük çocuk memleketlisi mini, mini yavru ağlıyor sessizce titreye titreye ağlıyor Yanaklarından göz bir bir arkasına temiz vagon pencereleri ilindeki yağmur damlaları dışarının rengini geçilen manzaraları içine alarak nasıl acele acele sarsıla çarpışa dökülürse öyle. Bağrının sarsıntılarıyla yerlerinden oynayarak vuruşarak içlerinde güneşli mavi gök pırıl pırıl akıyor. Ağlama be ağlama be eskici başka söz bulamamıştı. Bunu işiten çocuk hışkıra hışkıra katıla katıla ağlamaktadır. Bir daha Türkçe konuşacak adam bulamayacağını ağlamaktadır. Ağlama diyorum sana ağlama. ...bunları derken... ...onun da katı nasırlaşmış yüreği... ...yumuşamış şişmişti... ...önüne geçmeye çalıştı ama yapamadı... ...kendisini tutamadı... ...gözlerinin dolduğunu ve sakallarından kayan yaşların... ...Arabistan sıcağıyla yanan... ...kızgın göğsüne bir pınar sızıntısı... ...kadar serin ürpertici... ...döküldüğünü duydu. Şimdi Ser'de televizyonculuk var ya... ...siz şimdi... ...Refik Aliit Karay... Evet. ...bizim böyle bu kadar net bu kadar temiz öykülerimiz varken buyrunuz size bir senaryo <gülüyor> öyle değil mi ki, sevgili ki, Mustafa Akar size bir senaryo Azizim. buyrunuz size sayın yönetmenler güzel bir e, film ya da dizi çekme imkanı bak, bak biri bu Ercüment Ekrem Talü'den bir kitap tavsiye edeceğim Senarist dostlarımız tenezzü teveccüh ederlerse. Buyururlarsa. 20 tane film senaryosu çıkmazsa masrafını ben ödeyeyim. <gülüyor> sevgili Mustafa Akar'la oturur yazarız öyle evet. değil mi? Evet. Evet. Ne, güzel, ne güzel olurmuş. <gülüyor> ne de güzel olur yani Refik Halit Baksanıza veya, bu evet, evet. Buyurun size evet. gurbet. Yani biz doğuluların öyküsü ise eğer gurbet. Buyurun size öykü. Kesinlikle <gülüyor> yani gurbeti e, herhalde. Üzeri bir şey yazmaya da gerek e, evet. herhalde. Gurbeti herhalde en iyi anlatabilecek öykülerden birisidir. Türk dili bir çocuğun hasreti üzerinden anlatılır. Evet. Ona ikinci hasret olan kişi bir şekilde zoraki nedenlerle Filistin coğrafyasına düşmüş bir eskicidir. Ve iki yetim insan Türkçe üzerinden İstanbul'u düşünürler. Evet. Yani eskici, çocuk, yetimlik duygusu, Türkçe ve İstanbul bütün bunlar birleşerek aslında İstanbul'u gerçekten var eden kimlik. Evet. E, ortaya çıkar. Refika Ali Karay bu açıdan çok büyük bir öykücüdür. Yani 3 sayfada e, bu çok derin meseleyi çok net, çok temiz bir Türkçe ile o günlerin e, Türkçesiyle hatta bin, anlatabilmiştir. Aşağı yukarı aynı uzunluktaki nesir yazısı olan bir Müslüman saati. Aa, Müslüman çok önemli, saati. çok önemli bir meseledir. Tabii evet. tabii bize Doğru, göre bir bize göre. çok önemli. Televizyon kanalında bunları konuşabileceğimizi beklemiyordum. Çok ben. önemli bir meseledir. Allah razı olsun. Sizden yani de hocam. İyi Müslüman geldi. Saati yazısını dönüp dönüp bir daha okuyacaksın abi. Dönüp dönüp Tabii bir daha okuyacaksın. Tabii yani. o Frankfurt Seyahatnamesi'nde yazdığı bir yazı. Çok önemli bir yazıdır hı hı. Müslüman Saati. Müslüman saati. Üzerinde bir program yapılır yani hı hı. Bu, bu meselenin. Çünkü evet. zamanın... Batı'da zaman, Türkiye'de zaman, onun nasıl yitirildiği, bizim zamanı artık neye göre ayarladığımız. Yani orozlar. Şimdi ha bu yıllarda mesela çok orozlar. Değil mi Hor, Horozların orozların? <gülüyor> bu ne istatiktir ya? Uyandırma. Şimdi Bitin, ki, bitince çeviriyorsun ya. onu değil mi zaman? Yok bitince değil. Şimdi Serhat'la öyle girdik herhalde. Bu <gülüyor> diyor, ya, diyor yani, ki evet. Müslüman saati, o şimdi yönetmenim onu yakından gösterecek, o yüzden yaptı o hikayeyi. Ee, diyorlar ki. E, bütün bunları konuşurken mülteci olmak, muhacir olmak, ensar olmak fikri üzerine de bir iki laf etsin üstadlar diyorlar. O, o üstadımın işi. Estağfurullah. Ya ben sizi tanıdığımda çok evet. memnun oldum. Bir yani. mukabilinde çok... demek teşekkür ederim. Hoşuma gitti bu iş. yani Konuşacak yapılacak çok şey var. Allah ömür <gülüyor> verirse, vakit verirse bilemiyorum tabii de. Şimdi bu muhacirlik meselesi çok önemli. Aslında sizin ben hani daha önce konuştuğumuzda bu sokak röportajları başlayınca çok sevmiştim bu program evet. adına. Ee, az önce e, Üsküdar'da evet. e, konuştuğunuzda cevap veren herkesin çok şiirsel konuştuğunu fark ettiniz değil mi? Evet. Yani işte bir simitçiyi küçümsemek için söylemiyorum. Simit satan bir dostumuzla da konuşsanız, e, bir profesörle de e, konuşsanız, orta hali bir esnafla da konuşsanız. Hafife gurbet, almaz, meselesini, gurbet Evet evet Hafif gurbet meselesini. Hep, hep herkesin çok şiirsel... Cevaplar verdiğini fark edersiniz. Çünkü Türkiye muhacirlerin vatanıdır. Yani Türkiye'deki insanlar Anadolu'ya hep bir yerlerden gelmişlerdir. Yani 3-4 kuşak geriye gittiğinizde insanların sürekli hareket halinde olduğunu görürsünüz. Ee, ya batıdan? Ya Batı'dan, Trakya'dan. ya Doğu'dan, ya Köy'den insanlar hep hareket halinde geliyor. Biz de Güney'den, halindir. Sudan'dan gelmiş. Tabii ya da Güney'den, Afrika'dan. Gelecek yani. Evet, toplanma yani toplanma merkezidir. Toplanma merkezidir Anadolu ve Osmanlı insanının coğrafya bilgisi bu açıdan çok geniştir. Şimdi e, Osmanlı döneminde İstanbul'da yaşayan bir insanın için Halep uzak bir yer değildir. E, Balkanlar coğrafyası hiç uzak bir yer değildir. Şimdi... E, Dolayısıyla onun coğrafya hissi çok daha büyüktür. Şimdi Yunus Emre'nin mezarının e, niye bu kadar fazla oldu? Balkanlarda bile 5 tane mezarı var Yunus Emre'ye atfedilen. Hmm. E, Anadolu'da kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Yani her yerde bir Yunus Emre var. Hatta Azerbaycan'da bile Yunus Emre mezarı bulursunuz. E, dolayısıyla biz sevdiği insanın, sevdiği insanın mezarını bile yanında dolaştıran insanlarız. <gülüyor> e, Muhaccirlik böyle bir şeydir. Yani gittiği yere e, sevdiği insanın mezarını... Götürür. Götürmek ister. Şimdi gerçek Yunus Emre'nin kim olduğunu bilmiyoruz değil mi? Yani evet. 60 tane gerçek Yunus Emre şiiri sanırım Mustafa Tatlı hocamız, Tatçı hocamız keşfetti. Aşık Yunus'tan bahsediliyor. Bir tane daha Yunus Emre var. Üç tane bilinen Yunus Emre var. Bütün bunları topladığınızda da halkın zihninde bizim oluşmuş var. bizim Yunus var. Evet. <gülüyor> Ve onun, Anadolu'nun her taşında, toprağında var olan bir mezarı var. Gerçek mezarı yok. Şimdi bu, bunu bir batılı ile konuşsanız. bir batılı için bu çok travmatik bir şey. Anlayamaz. Bu çok travmatik. Evet. Anlamaktan, evet. Öte, anlamaktan öte çok travmatik bir şeydir. Bir kişinin mezarının 20 ayrı yerde olması. Bunu anlayamaz bir batılı bir zihin. Çok e, Bir şey söyleyeyim, nokta olayım, çok uzatmayayım. E, bir 16. yüzyıl seyyahı, şehir Gölü'ne gelir, Alman bir seyyah. E, şehir Gölü'nün e, içinin balık kaynadığını fark eder. Yanında hemen bir Türk köyü vardır. Hı hı. E, yani balıklar neredeyse zıplayıp karaya geliyorlar. Karadan bir daha nehrin içine e, gidiyorlar. Oradaki Türklere sorar, ya burada bu kadar balık var. Yani siz niye bu balıkları tutmuyorsunuz? Türk şaşırarak Alman seyyaha döner. Ya niye biz balıkları tutalım? Onlar orada yaşıyorlar. Yani biz ihtiyaç duymuyoruz buna. Batılı bunu anlayamaz. Evet. Hmm. Yani göl ağzına kadar balık doludur ama bir Türk'ün gelip o balığı tutmama gerekçesini çözemez Batılı ve şaşkınlık içerisinde bunu notu tutar Alman Seyya. Yani e, bu mesela bu en azından bizim yitirdiğimiz şeyin ne kadar büyük olduğunun bir göstergesi. O e, sokak röportajları dediğiniz oradan başladık. E, ne kadar vaktimiz kaldı? Çok e... 5 dakikamız var hayat hocam size sözü bırakacağım sokak röportajlarına başladığımız andan bu yana benim e, hissettiğim özellikle bu konuları konuşurken elbette yani çünkü hani başka konular konuşmak için de muhabir arkadaşlarımız çıkıyorlar ya. haber içerikli konuları ama bu bu e, işte zamanı konuştuk e, mekanı konuştuk şimdi de gurbeti konuşurken e, hep aynı kaynaktan aynı membadan beslendiğimiz hissi oluşuyor bende evet. yani. E, Ölen, e, ölen hayvanıymış, aşıklar ölmez der gibi. Yani aynı menbaadan çıkan cümleler e, bize iletiliyor mikrofon aracılığıyla. Sanki Yunuslar konuşuyormuş tabii, gibi tabii, geliyor. Tabii, tabii. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynı yerden besleniyor. Aynı hissiyatı terennüm ediyor. Cümlenin maksudu bir ama rivayet muhtelif. Tanuni merhumun şiirinde dediği gibi aynı şey anlatılıyor. Rivayet usulü farklı. Biri öyle diyor, biri böyle diyor. Dert aynı. Üsküp, Yahya Kemal. Hı. Gittim kısmet oldu, gördüm. Hı. Şimdi dehşetli bir şiir var onun. Siz kendi gök kubbemizden başlığı altındaki şiirlere Hı. isabetle işaret ettiniz. Bir de onun eski şiirin rüzgarıyla. Eski şiirin rüzgarı var var. Var. Oradakiler de bambaşka tabii. Şimdi orada ezana Muhammedi diye... Belki gö gök kubbemizdendir, onu da bilmiyorum. ezan Muhammedi şiiri var. Çok enteresan bir şiirdir. Ee, kesin dönüşünden sonra artık o kesin delil teşkil eden bir şiirdir. Evet. ezan Muhammedi 5 beyit, Son beyti şöyle demiş. Üsküp'te kabri madere olsun bu nev gazel bir tuhfe-i bedi'ü beyan-ı Muhammedi. Yani öyle bir gazel yazmış ki çok farklı, özel bir şey. Bunu da diyor Üsküp'teki anamın kabrine hediye olarak başka bir şehirinde dediği gibidir. Hani miras bırakacaktım diyor falan ama diyor, vasiyet edecektim. 5-10 gazelle şu kalbi haraptan başka bir şey bulamadım diyor yani. Bu halka vakfedecek mülkü halimiz yoktur. 5-10 gazelle şu kalbi haraptan başka. Neyimiz var ki diyor onları bıraktık. Anasına, en kıymetlisine gazelini, ezan-ı gazelini armağan gönderiyor. O nesil işte bu gurbeti, bu muhacirliği çok derin yaşadılar. Doğduğu yer ülke sınırlarının dışında kaldı. Bu nasıl bir ızdıraptır? Bu kalemler onun çok için bir, bu kadar. Çok büyük ızdıraptır. İşte bunu yaşadıkları için ne demişlerdi Bahtiyar ve Şair nasıl olunur üstad diye? Ya. En sevdiğin elinden alacaksın. Benim vatanımı aldılar dedi. Ya. Şair öyle çıkıyor. İnci sancı mahsulüdür. Bizimkiler bu ayrılığı, acıyı yaşamışlar. Düzgün yaşamışlar. Ve bunu ifade ederken de yine Şeyh Galip Üstad'ı hatırlayacağım ben onsuz geçemiyorum. Sanırlar bir gamam kim eşkihunin nazmı rengindir. Bir ateş paredir gahdi de gah dilden Demin dedi ya kardeşim hani kafiye tutsun diye söyledi zannedilir. Hayır hakikattir. Hmm. bir acı... Bu da da diyor ki gamsızlar ben kan ateş falan dediğimde şiir uysun diye söylediğimi derler bilmezler. Hakiki ateştir diyor ve bu ateş bazen gözden, bazen gönülden zuhur eder. Gözden yaş biçiminde, gönülden ateş biçiminde. Ve ateş ve suyun bileşimine insan deniyor. Aşık deniyor, şair deniyor. İşte bizimkiler gerçekten yaşamış insanlar, güzel yaşamış insanlar, güzel miras bırakmışlar. Ne yanar kimse bana ateşi dilden özgene, açar kimse kapın, Badı sabahdan gayrı fuzuli. Bunu anlatırken yani Bağdat'ta gurbeti sonuna kadar yaşayan bir adam da ondan bir türbedar olarak gurbeti iliklerine kadar yaşayan bir adam da ondan. Ama tabi bu gurbet anlatır. duygusu bir Müslümanlar için bu kadar Son e, bir çok kardeşim. yüksek bir şey değildir. Çünkü, bu sefer kum saatini çeviriyor. Evet. Çünkü biliyorsunuz <gülüyor> bir Müslüman için ezan okunduğu her yer vatandır. Elbette. Yani. Dolayısıyla bu İkisi biz iç modellerimiz işte birazcık. Biraz, iç biraz derdi gurbetlik. Bunlar iç içe evet. şeyler yani gurbet evet. acısı hissediyor ama orası da vatan evet. aynı zamanda. Neden? Oraya ihyaya gelmiş. Fethe gelmiş. Ve her seccade memleket. Her seccade memleket. Yani yani bu iki zıtlığı bir anda idrak ediyor, yaşıyor. Yani bu ne, nereden kaynaklanıyor? Sahiplenme değil, sahip çıkma var. Ya. Çok teşekkür ederim ben şahitim. Ya hocam ama. şeref verdiniz. Ben ne sabrım. güzel. Abi. Keşke sabaha kadar vaktimiz olsa da burada hep... Var ben devam edeceğim de. <gülüyor> <gülüyor> <Ya> ama iyi <dinle. gülüyor> yönetimi saati Efendim bu gece... Ee, sevgili Hayati Hocamız bizimle beraberdi. şerefler verdiniz. Sevgili Mustafa Kar bizimle beraberdi. Eyvallah. Şeref verdiniz. Çok güzel bir sohbet oldu. Ee, sonuna geldik düşünce hatlasının. Ee, önümüzdeki hafta yine cumartesi gecesi yine 11.30'da Allah kısmet ederse görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.